6 milyar insan, dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan... ...dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine... ...milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte... ...kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken... ...kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken...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 bir tek müsebbibi var, insanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi. Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da. Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığımı yoksa yaşayacak olduğumu, elde ettiğimi yoksa beklediğimi, kazandığımı, kaybettiğimi? Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz, bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacıya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç, bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor. Öyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz? Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor. Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş, ama değmemiş. Sözlerimiz, dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, Yüce Yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden, çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır. Ebu Berse radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, Malının nerede kazandığından ve nereden harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden. Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü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 Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer değişle, nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz, Ali İmran Suresi 14. ve Câsiye Suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı... Aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar! Anlamaz mısınız? Sadakallahülazim! Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü açıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var? Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman mekan şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz. Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi, bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun, o şeyin olabilmesi, kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak, dün olmasaydı, bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca, yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde, Hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı, yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı. İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir. İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Kutlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun, bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?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 Kaf Suresi 41-45. ila ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki, ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Surefleneceği gün hükümranlık onundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır.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 Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür.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 Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken arşı alada yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimize etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz... Bu konuda Araf Suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "Evet, Rabbimizsin. Şahit olduk." demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahülazim. Evet, bir zaman insanlar arşa alada yani Yaradan katında, belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini, bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek dün nefisler, bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde, Yüce Yaradan'ın huzurunda, ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi. Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşme ile kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler, işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler. Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçile silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler, keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuur altı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 31. ve 39. ayetleri arasında Hazreti Adem'in yaratılışı ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu da bir bölümde, yüce Allah Hazreti Adem'den kendine vahyettiği meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri melekleri anlatmasını ister ve Hazreti Ademe meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve ''Ya Rabbi, Senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur.'' derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa, hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin, hafızanın bir köşesinde saklıyken, eğitim-öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip, ...gün yüzüne çıkmasıyladır. O anı her ne kadar hatırlamasak da... ...o gün verilen söz... ...kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde... ...bir fıtri bilgi olarak durmakta... ...ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince... ...eğer bu sözleşmenin tesiri... ...hafızamızda canlı olarak kalsaydı... ...imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı. İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması, ve ne ile mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir. Bütün bunlara ek olarak kişiye yüce yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım, ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır. Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır? Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemselmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. ''Ne oldu, nasıl geldin buraya?'' diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar. Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için Küçük kabul edilebilecek bir etki sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir. Bunun tersi de mevcuttur kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara Suresi 213 Ali İmran suresi 85 86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, Sirat suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi.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 O, ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti, Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi o bilir. Sadakallahu lazim. Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler. Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip, bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği ve çiğ ile çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi? Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler. Ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler. Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin, arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, Reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce yaradanın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan, İnsan ırkının önüne geçemediği, ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım, güneş patlamanın eşiğine gelse insanoğlu bunun önüne geçebilir mi? Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp, Aşağı, zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi. Evet, Ahiret bilgisi ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır. Yazılı tarihin milattan önce 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler Birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur. İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kısa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuhlak kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay. Tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir. Şimdi Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup de anlaşıldığı gibi, o dönemin insanının tarifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki, 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır. Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hz. Nuh döneminde bile, çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir. O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki tevhid dediğimiz inanç öğretisi ahiret bilgisi cennet, cehennem ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiştir. Bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya yani ahiret inancı mevcuttu. Öldükten sonra hesap verme inancı ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, Hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti. Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncıya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Oziris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı. Bunlar takriben M.Ö. 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklarda farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza, daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da, başka bazı tahriplere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta. Ahiret inancını temel almayan pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir. İnsan aklının ürünü olan kısım, tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi. Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir kızılderili topluluğunun, Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri, hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun, tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıp atıp aslına uymaması ise, İnsan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrip etmelerindendir. Gerçi tahrip edilen ilahi mesajı düzeltmek için yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrip edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir. Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrif edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz, Yunus Suresi 19-47, ila Nahıl Suresi 36, Fatır Suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler, sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber Buluna gelmiştir. Sadakallahülazim. Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun içinde şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan, telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bilebilir. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile bile. İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye ihtimal verip peşine düşen, Milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor. İş, yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp inanç haline gelmesi gerekiyor. Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor. Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi? Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat Suresi 11. ve Bakıa Suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz? Sadakallahülazim. Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor. Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip, ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer Suresi 55. Zuhruf Suresi 44. ve Ahzab Suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce, Rabbinizden size indirilen en güzel söze Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah, en Güzel Örnektir. Sadakallahülazim. Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. Sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür. Her ölen ahiret günü dirilir. Ve... Her dirilen hesap verir. Hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp onu akıl ve hikmetle, güç ve kuvvetle donattıktan sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünülebilir mi? Yüce Rabbimiz, Mü'minûm Suresi 115. ayetinde ''Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğiniz mi sandınız?'' buyurarak insanoğlunun hayata gelmesinin bir amaca memliği olduğunu ...ve sorumlulukları bulunduğunu beyan etmektedir. Zaten olunu muhatap alıp... ...ona uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir. Dünyadaki bütün canlılar içerisinde... ...görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran... ...onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar... ...sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur... ...bir yük gibi görürler... Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister. Müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder. Evet. İnanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arseder. Çünkü işlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir. Tabiidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi Yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelenlerden bir yolunu bulup sıyrılan insanoğlu ahirette de başına geleceklerden belki biraz zorlanmakla beraber bir şekilde sıyrılacağını düşünür veya şeytanın etkisiyle her şeye rağmen Allah'ın affediciğine güvenir veya en azından bir yaratıcıya inanmanın yeterli olacağını sanır şeytanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. Ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye Suresi 21 ve 22. Ankebüt Suresi 2 ila 5. ve Lokman Suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki, Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahu lazim. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, Onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadın mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanın hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allahı Teala Hazretleri Öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi." buyuracak. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu an anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü" dendi. Biz Cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır. Öyle Her şey sınıldığı kadar kolay olsaydı... İnsanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, Hak yolun tebliğcisi, Beşeriyetin en hayırlısı, Alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Namaz kılar, Oruç tutar, Cihad eder, Ömrünü Allah yolunda harcar mıydı? Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç, Çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani, elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü an. Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir, hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi. Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir. Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kız kıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri, ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp, ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp, acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki, Onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz. Hı -hı. Ana diyorsunuz. Hı -hı. Anlıyorsunuz ki yapa Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile. Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz. Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa bu anın mutluluğuyla mukayese edilebileceği. Hz. Aişe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ''Ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sayfelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar i̇bn Ömer radiyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de... Hüznü artar. Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz gün gelir. O gün gerçek hükümranlık rahmanındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar bir davetçinin sesine uyarak... Hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rab'lerinin huzuruna toplanırlar. Öncekiler, sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, Öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, Azgınlıklarını kat kat artıranlar, Dünyada körü körüne bocalayanlar, Rab'lerine kafa tutanlar, Yaşadıkları saltanata aldanıp, İlahlıklarını iddia edenler, Müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, Korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, Az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, Menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, Zalimden hak sözü esirgeyenler, Hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından, Eser kalmamış bir halde, boyunları bükük, kendilerini, bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminler ise derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır. Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar. Ve nihayet, inananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları, Muhteşem ayırt etme anı gelip çatar Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler Her ümmet dizüstü çökmüştür Hepsi kitabına çağrılır Onlara denir ki Bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir Artık tövbenin bir anlamı kalmamıştır Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez Mizan konur Bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez. Ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa... Hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse. Ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar. Evet, insanlar gibi ümmetlerde dünyada tutturdukları çizgi neyse ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah vaadinde hakkıyla durandır. Söylenecek söz çok lakin zaman el vermiyor. Sözün özü dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zelzal suresi 1 ila 8, Câsiye suresi 31 ila 37, Sebe suresi 51 ila 54, Fatır suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi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 Ahiret günü insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir. Kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bu Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsen, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama, ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez her inkarcıyı böylece cezalandırırız orada Rabbimiz bizi çıkar yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar o zaman onlara şöyle deriz öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık size uyarıcı da gelmişti artık azabı tadınız Zaalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahü